să-n spuni n-aioc când s-avii să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 O prefare mosicolisessa. Poprefare Pod Po İzlediğiniz I see you. Бакови Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Sunanın biri yanından ma Ketencioğlu ben selam ve sevgiler yolluyorum hepinize her hafta olduğu gibi ee, yağmurlu soğuk bir İstanbul gününde gayet keyifli hareketli hoş bir e, parça girdik. Dün akşam Facebooklardan duyurduğum gibi e, programda Slovakya'da olacağız bugün Yan e, Ambros adında çok değerli Müthiş bir, e, bildir gibi bir ses dinleteceğim sizlere. Zaten dinlemeye başladık. E, takipçilerim bilir, Slovakya'ya zaman zaman uğruyorum. E, Tuna'nın bir yanı sınırları aslında coğrafya olarak belki daha küçük alanı kapsıyor ama ben bu e, coğrafyanın hindarlantını da e, daha Geniş bir daire çizip kapsamaya çalışıyorum bu programlarda. İşte hatta bazen Hinderland filan tanımıyorum. Dünyanın başka uçlarına da gidiyorum. Galiba en güzeli de bu. Kendi kendinin kendi sınırlarını ihlal etmek. Evet Slovakya'nın yetiştirdiği en önemli seslerden birisi Jan Ambros, Çağdaş bir şarkıcı. E, şunu anlatmak lazım Slovakya'da e, müzik geleneği tabii çok güçlü e, Çek Cumhuriyeti Çekya ile karşılaştırıldığında daha e, ne diyelim daha kırsal bir müzik e, Avrupa ile daha az bağlantılı tabii eninde sonunda bir orta Avrupa müziği ama e, Çekya şarkılarıyla bağ, e, karşılaştırırsanız daha kendine özgü daha otantik bir e, Müzik geleneğine sahip. Ee, bir de hem Çekya'da hem Slovakya'da halk müziği kişilerden çok e, topluluklar üzerinden gidiyor. Yani e, kasabaların toplulukları var, köylerin toplulukları var, büyük e, oluşumlar var. Devletin desteklediği ya da e, işte Hradistan topluluğu gibi mesela e, Çekya'da ya da Slovakya'daki e, ordu topluluğu Yanışık gibi ya da Datevinka gibi. Topluluklar 50 senedir, 60 senedir, 70 senedir çeşitli kuşak değişim değişimleriyle beraber hayatlarını sürdürüyorlar. Bugün de aslında bu böyle. Yani şarkıcılar bizde biraz şarkıcılık ya da türkücülük hani kişi üzerinden gidiyor. Ansamlar ya da topluluk geleneği çok fazla yok. Bunun en temel nedeni tabii. Bizim müziğimizin genel olarak tek sesli karakter içermesi. Ee, yani bu tür denemeleri işte sesler yapmaya çalışmış ama o da çok e, tutmamış sanıyorum. Ee, Jan Ambrose tabi J ile yazacağız eğer dinlemek istiyorsak, sevdiysek e, YouTube'dan e, ya da çeşitli mecralardan e, birçok kaydı var. Benim elimde yedi tane albüm var, muhtemelen ilk albümleri yok. Slovak Devlet firması Opus'un yayınladığı LP'ler olmalı. Onlar bir şekilde yok elimizde. 1994 albümünü dinlemeye başladık. Oradan bir şarkı daha dinleyeceğiz ama hadi dinleyelim ondan sonra biraz biyografi konuşalım. 1994 albümünden bir şarkı daha geliyor. Hodi Чує мене, отвори. Не Evet, yani Ambroz'dan bahsediyoruz bugün. 1948'de Kuzey Slovakya'da Polonya sınırına yakın bir köyde doğmuş ee, ve bir süre sonra ilk okul yıllarında Orta Slovakya'ya küçük bir kasabaya taşınmışlar. Ee, yanlış telaffuz etmemek için söylemedim çünkü e, birincil ilgi alanım olmadığı için bu bölge mutlaka e, hata yapmaya açığım. <gülüyor> Bu Orta Slovakya'daki çocukluk yılları onun müzik deneyiminin en temeli olmuş. Liseden sonra Bratislava'ya gelmiş. Malum Slovakya küçük bir ülke zaten. Bratislava'da hem lisansını hem de yüksek lisansını hukuk alanında tamamlamış. Ama müzik tabii her zaman başat rol oynamış hayatında. Avukatlık yapmış. Bugün de Artık muhtemelen emekli olmuştur. Öldüğünü duymadım çünkü e, hesaba göre 70 oluyor galiba tam bugünlerde 70 yaşını kutlamış olmalı. E, okul yıllarında, üniversite yıllarında orada Slovakya'nın dağlık Vadi dağlık ve vadilerle e, süslenmiş diyelim e, vadilerin böldüğü dağlarla kendini gösteren bir bölgesi var. Dağlık bölgesi. Bu bölgenin şarkılarını icra eden bir vokal topluluğu kormuş Ağırlıklı olarak erkek vokal vokallerden oluşan erkek seslerinden oluşan <gülüyor> ama küçük bir kadın bölümü de var. Topluluğun. Albümlerini çoğunlukla bu toplulukla kaydetmiş zaten. Dediğim gibi tek başına baştan sonra tek başına Şarkıcının söylediği bir icra geleni pek yok bu bölgede. Illaki iki sesli üç sesli söylüyorlar. Dolayısıyla hani böyle star anlamında şarkıcılık türkücülük durumu az önce de anlattığım gibi pek yok. Eminim 80'li yıllarda Opus firması, Slovak Devlet firması bir takım long playlarını yayınlamıştır. Ama dediğim gibi ben de yok. 96 yılındaki albümüne geliyorum şimdi. Bu arada çok genel çok kısa anlatıyorum. Çünkü Orta Avrupa ülkesi Slovakya fakat kendi dillerinde bile Jan Ambrozla ilgili kaynak bulamadım. Dolayısıyla biraz kendimden kendi bilgilerimi aktararak biraz da bulduğum o küçücük bilgiyi sizlerle paylaşarak programı götürmeye çalışıyorum. Bazen böyle oluyor. Çok az bilgi oluyor elimizde. Ama müziğin kendisi yetiyor. Bizim müzisyenlerin kendi arasında absolut kulak dediğimiz bir kavram var. Bu insanlar doğuştan sesleri %100 ya da %100'e yakın net doğru duyuyorlar. Dolayısıyla işte herhangi bir Gıcırtıyı herhangi bir e, araba kornasını o anda <gülüyor> eğer müzik biliyorsa sana notasını söyleyebiliyor e, ya da e, öten kuşun notasını söyleyebiliyor size yani öyle e, ilginç durumlar var. Yan e, Ambroz için de ben absolut ses tabi absolut ses olmak için de absolut kulak olmak lazım. E, Billur gibi akam ses benim çok hoşuma gitti dinlediğim andan itibaren e, en ufak bir detone, en ufak bir ses kayması duymuyorsunuz. E, aynı zamanda da coşkuyu da hissediyorsunuz. İşte Yan Ambros böyle bir şarkıcı. 96 yılından iki şarkı gelecek şimdi. Evet bugün Slovakya'dayız ve orada Slovakya'nın dağlık bölgesinin şarkılarını dinletiyorum sizlere. Şarkıcımız Yan Ambros Slovak şarkılarının daha doğrusu Çek ve Slovak geleneğinin ortak bir gelenek çünkü şarkıların iki temel özelliği var bir tanesi çok bölümlü şarkılar yani başladığı gibi gitmiyor işte kıtaların aynı ile tekrarlanması üzerine gidiyor ya bizim türkülerimiz Burada öyle bir şey yok. E, genellikle iki ya da üç bölümlü oluyor şarkılar. Ya da e, ikinci bir durum var. Şarkıları birbirine bağlamayı çok seviyorlar. Yani medleyler gibi ya da potpoylar gibi e, icra etmeyi çok seviyorlar. E, i̇şte ağır başlayan bir parça birden e, hızlanıyor. E, sonra tekrar yavaşlayabiliyor ya da hızlı bite bitebiliyor. Bu çardaş. Bu Orta Avrupa'nın çardaş danslarıyla bağlantılı bir gelenek aslında. Ee, yani tek düzeliği büyük ölçüde kıran bir şey bu. Ee, bir de bu özelliğinden bahsedeyim istedim. 98 albümüne geldik. Yan Ambroz'un. Oradan da iki şarkı seçmişim. Dinliyoruz. Bekar Benim adım Eugen Oğuzhan, Eugeniy. Ayanım Diliyen yeri müsait olan dans edebilir tabii e, bu şarkılarda. Evet, Slovakya'dayız. Tunlam beri yanında bugün ve şarkıcımız Jan Ambros. 2002 yılında yaptığı albümden yine iki şarkı seçmişim. E, dediğim gibi keşke bu şarkıların e, çevirisini size sunabilseydim ama öyle bir imkanımız yok. E, 2002 albümünden Jan Ambros'un iki şarkı daha. <Gülüyor> Yen yani Ambroz'u dinlemeye devam ediyoruz. E, duygulu ve hareketli şarkıları bir araya e, getiriyorlar. Hep olduğu gibi Slovaklar ve Çekler. 2007 yılındaki albümden bir parça seçmişim. Aslında bu tür e, fazla çalışması olan sanatçılarla program yapıldığında çok zor oluyor seçim işi. Mesela dillere e, hakim olsanız o zaman belki e, bambaşka bir seçim yapacaksınız. Şarkıların söyledikleri tabii önemli. E, burada öyle bir seçim olmadığı için yalnızca müzikaliteye bakıyorum. Ve e, hemen şunu da söyleyeyim. E, daha doğrusu itiraf edeyim. Sizden saklayacak değilim. E, ben müzisyen olarak minör tonlara daha yatkınım artık bu topraklarda galiba hep böyle. Hani Avrupa'yı e, müzik geleneğini e, küçük yaşta e, çok özümsememiş bir insan olarak e, bu bölgenin müzik geleneğinde yani minör tonun daha etkili, daha duygulu olduğunu e, öyle bir ne diyelim kişisel ön yargı oluşmuş herhalde. E, seçim yaparken de Kaşınılmaz olarak minor şarkılar daha çok ilgimi çekiyor. Yani böylece aslında bir müziği tanıtırken azıcık yontmuş oluyorum kendime doğru. Ama insanız hepimizin böyle yontmaları galiba az veya çok oluyor. İşte Okuduğu, okuduğumuz kitaplardan kullandığımız sözcüklere kadar. Evet yine uzattım. 2007 albümünden bir şarkımız var. Evet 2007 albümünden keyifli bir şarkı daha dinledik. duyduğunuz gibi e, danslarda vardı şarkıda. Şimdi son 3 parçamıza geldi sıra bu, bu, bu e, üç şarkı 2011'de yaptığı 2011 yılında yaptığı muhteşem bir konserden. E, bu konserden karışık bir Slovakya programında bazı parçalar çaldığımı anımsıyorum ama bunlar onlar değil. E, büyük bir orkestra, büyük bir kadın ve erkek vokal grubu, e, parçadan parçaya, parçaya değişen misafir sanatçılar. Yani bir nevi e, bir orta Slovakya halk müziği şöleni gibi düşünün konseri. Kayıt da çok güzel, seyirci de çok coşkulu. Şimdi peş peşe 3 e, şarkı seçtim size onları dinliyoruz. En önemli arkadaşlarım Toniele'yi ne olsun kutlatayım? Ne olsun kutlatayım? Ne olsun Fa ci mi Žitko zide a pretaričku chodno. Azhurta. programı da böyle bitirdik. Yan Ambrose'un billur gibi sesini sizlerle paylaştım. Ee, Orta Slovakya geleneğinde bir e, gezi yaptık. Şimdi programı kapatmadan küçük bir duyuru size ee, sonradan son gün söyledim demeyin. Önümüzdeki çarşamba akşamı yani 26 Aralık akşamı e, Kadıköy'de Yaylı Değirmeni Sanat Merkezi'nde benim sanat yönetmenliğini yaptığım ve Öcal Öcalan'ın şefliğini yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyetlerin Sesi Kore Orkestrası'nın bir konseri var. Salon küçük Oraya yolu düşen olursa önceden gidip daveti alabilir ya da o gün erken gelebilir yoksa girememe riski var doğrusu şimdiden belirteyim haftaya da anımsatacağım. 26 akşamı, Aralık akşamı sizlere uygun olanları bekleriz konserimize. Ee, Anadolu'dan ve çevre ülkelerden ee, kimi polifonik kimi e, geleneksele daha yakın halk şarkıları yorumları duyacaksınız bizden. Evet program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. Her türlü sosyal medya mecrasından ve e, programın blogundan e, ulaşabilirsiniz. Blogdan yani tunanimberianey.blogspot.com'dan da hem bu programı hem de bundan öncekileri istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz ama gece dinlemeyin bence bu programı ee, uykunuz kaçar dansa başlarsınız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler saygılar hoşça kalın. Sama <gülüyor> Masa mai șoară marjei n să <birthday>